Oh yeah. çekeste Merhaba kainat, bugün 15 Şubat, Çarşamba, yıl 2012, ay 2, gün 46, Kasım 100. 1433, Hicri Rebü'yle Level 23, 1427, Rumi Şubat 2. Fırtına. Günün sözü, ama dönüyor, Galilei. Günün tarihi, 448 yıl önce bugün, 15 Şubat 1564'te, İtalyan fizikçi,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 Herkes Açık Radyo Burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı Ömer Madra, Mahir İlgaz, Mert Öztekin ve Can Tom bizden oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet. The Logical Song'la açılışımızı da yaptık. John Halliwell bu uh, Supertramp adlı grubun Biraz önce dinlediğiniz saksafoncusu, aynı zamanda kurucu elemanlarından bir müzisyen. Arada bir de klavye çalıyor. Nefesli sazları da çaldığı oluyor. 1973'te katılmış gruba. Onun doğum günü münasebetiyle bir logical song, mantıklı şarkı dinlettik size. Hayatımızda çok ihtiyacımız olan rasyonelte mantık bu şekilde giriyor en bizim Evet. Tarz. Gerisi için sorumlu değiliz. E bu da yeterli. Yeter de artar bile hatta. Tamam. E, e, değil mi? Tabii bence de belli bir dozu aşmamak lazım mantıkta da. Evet. Bugünün önemli gelişmelerinden biri Galileo Galilei'nin doğumunu kutluyor olmamız. Gelişme dediğim bu yani. <gülüyor> 1564. Gözlerim fal taşı gibi açılmış. <gülüyor> İtalyan astronom ve fizikçi. Ee, ...1642'de hayata veda etmişti. Şimdi Galileo ile ilgili uzunca bir süredir, ya yani bir süreden beri elimizde e, referansta bulunmadığımız... ...Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabını sel yayınlarından çıkmış. Ee, ona bakalım Süleyman Doğru'nun Türkçesiyle. <gülüyor>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 Bu inatçı kafa en sonunda Roma'nın pazar yeri Campo Dei Fiori'de büyük bir kalabalık önünde yakıldı. Bugün de heykeli var orada kendisinin. Campo Dei Fiori'de alevlerin arasında kavrulurken üzerine çarmıha gerilmiş İsa figürü bulunan bir haçı dudaklarına yaklaştırdılar. O kafasını çevirdi. Birkaç yıl sonra teleskopunun 32 büyütücü merceğiyle gökyüzünü inceleyen Galileo onun doğru söylediğini teyit etti. Ve dine küfür etmekten hapse atıldı kafir diye. Sorgulamalarda söylediklerinden çark etti. Yüksek sesle dünyanın güneşin etrafında döndüğüne inanan herkesi lanetlediğine emin etti. Ve böylece kelleyi kurtardı. Dediklerine göre bunun hemen ardından alçak sesle onu sonsuza kadar meşhur eden sözleri sarf etti. Rivayet bu o ki. Masi'il muve. Evet, bu da işkence altında alınan ifadelerin o zaman da güvenilmez olduğunu tekrar ortaya koyan bir şey herhalde değil mi? Evet öyle. Arada bir çağ farkı yok yani. Evet yani hangisi daha değerlidir deneyim mi yoksa öğretimi diye de soruyor. Sorgulama konusuna madem açtın ona onunla devam edelim Galilei üzerinden. Galileo Yüksekçe bir yerden aşağı doğru kayalar ve kayacıklar toplar ve topçuklar atarak nesnelerin ağırlıkları farklı olsa da süratlerinin aynı olacağını kanıtladı. Aristoteles bu konuda yanılmıştı ve 19 asır boyunca bunu hiç kimse fark etmemişti. Diyor. Böyle bir adam ama kelleyi kurtarmış. Bertolt Brecht'in de oldukça hoş bir oyunu da var aynı isimle. Galileo'nun Galileo dramını anlatan evet şimdi bakalım neler olup bitiyor bir kere bir haber takibi yapalım öncelikle büyük bir hareket bir günlük bir 24 saatlik imza bombası tabir caizse tabir onların aslında 24 saatlik bir imza bombası hareketi gerçekleştirildi dünyanın en kirli Petrol çıkarma yöntemini protesto etmek ve petrol boru hattını X, e, Keystone XL adındaki Kanada'dan zift petrollerini şeye taşıyıp Teksas'taki rafinerilere oradan da Çin'e ve dünyanın bütün enerji alanlarında bol bol yakılsın diye bu yapılan Boru hattına 24 saat içinde çevre grupları senatoda bir türlü ölmek bitmeyen zombi şeklinde tezahür eden bu Obama'nın şey yapmış olmasına rağmen reddetmesine rağmen onu tekrar bir yolla dolaylı yoldan bacadan içeri sokmaya çalışan aşırı sağcı ve sağcı Cumhuriyet Partililer şirketlerin emrindeki, lobicilerin emrinde böyle bir tezgah getirdiler. Buna karşı da işte büyük bir çevre hareketi vardı. 800 imza gitmiş 24 saat içinde. Evet bir de tabii orada şey de var. E, senatörlerini de arıyor insanlar. Hani e, gelen haberler bazı senatörlerin artık bundan bıkma noktasına geldi. Yani amacına Alsa biraz ulaşmış. Evet. evet. Yani mesela Ma Michael Brune Sierra Club'ın e çevre kuruluşunun başkanı eee bizim günlerde direkt Sierra yürü. Club bir skandalla da gündemdeydi. Çünkü doğalgaz lobisinden mi? para aldığına dair haberler vardı. Evet, zombiler her yerde yani. Ve yanlış şey demiş Michael Brune yani dörtte üç milyon daha fazla Amerikalının da bir anda sesini çıkartması öyle hesaba katılamayacak bir şey olamayacak. Yani senato bunu göz, göz ardı ederse kendini de tehlikeye atmış olur şeklinde konuşmuş. Yani büyük petrol şirketi milyonlarca dolar harcıyor siyasi nüfuz elde etmek için bu çok tehlikeli ve gereksiz boru hattı için ama kongre e, petrol endüstrisinin projelerine halı sermekle yükümlü değil demişler. Aslında 30'dan fazla örgütün ve hatta bazı şirketlerin de sivil e, toplum kuruluşlarının ve şirketlerin de işin içinde bulunduğu bir Dilekçe hareketi bu. İlginç fotoğraflar var böyle. Gayet şık şıkırdım giyinmiş. Düzgün şekilde giyinmiş genç e, hanımlarla delikanlılar şeylerle taşıyorlar. 20 bin kişilik 20 bin imzalık kolileri üçerden böyle ellerinde tutmuş beyaz eve götürürlerken görülüyor. Beyaz eve değil de kapitol binasına pardon. Yani kongre binasına. Yani son 24 saat şimdiye kadar bu dijital çağın başlamasından bu yana demiş Bill McKibben örgütleyenlerden. 350 orgun yöneticisi yani kurucularından biri Bill McKibben. Son 24 saat çevresel örgüt, çevre konularındaki örgütlenmelerde dijital döneme geçtiğimizden beri en Büyük örgütlenmeyi Meydana getiriyor 800 binin üzerinde Amerikalı Gayet net bir dille Keystone Excel'in Bütün senatörlerin ve ülkedeki bütün Politikacılar için Tam bir turnusol kağıdı olduğunu gö Gösteriyorlar Bir tek konu, Bu konu üzerinde çok büyük sayıda insan kendi bedenlerini de Ortaya koydular Ve son herhangi bir konuda son 30 yılda Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmüş en büyük sivil itaatsizlik eylemi şimdi de önce bu vardı şimdi de çevre gruplarının böyle ta ilk bu çevre işi kurulduğundan beri mücadeleler kurulduğundan beri yaptıkları en büyük eylemi gerçekleştirdiler diyor ama gene de hiç belli olmaz 800 bin imzayı da 800 bin, bin küsur imzayı da fazla önemsemeyebilirler. Bu daha iyi zamanlarımız da olabilir. Ee, onu da söyleyelim çünkü tüm e, dünyayı ilgilendiren bir seçim var biliyorsunuz yıl içinde. ABD başkanlık seçimleri. Orada da Cumhuriyet Parti'nin adayları arasında bu bayağı köktenci bir adam var biliyorsunuz. Rick Santorum. Evet. E, Şeyh şu anda rakibini yakalamış yani e, bir ihtimal yapılan seçim Obama ve Santorum arasında olabilir hani kötü ve daha kötü. Zaten bu Keystone meselesinde Obama e, her şeye bütün lobi etkilerine rağmen pozitif bir tavır takındı. He. Sonunda ve reddetti hem de dile getir yani bütün şey toplantılarında da Obama'nın seçim para toplama kampanyalarında da insanlar çıkıp bu petrol bu şeyi olmaz deyip yüzüne karşı da söylediler çeşitli yerlerde o da meseleyi inceletiyoruz demişti gerçekten de sonunda vazgeçti ama yetmedi. Bakın. Başka bir kanaldan geliyor şimdi ne olacağını izliyoruz. Evet, diğer meselelere geçelim. Bu çok önemli bir, bize senin dün de söylediğin gibi başka bir gezegen kadar uzak gibi gözüküyor. Özellikle Türk medyasında, Türkiye'deki medyaya bakıldığı zaman ama hiç o kadar uzak olmadığını bir e, Biz de zaten şey haberleri böyle, iklimle ilgili genel olarak işte mesela Gerze'de olanlar veya İzmir Ali Ağa'da e, olanlar da hani böyle bir e, demokratik renk e, Enerji Bakanı'nın değişili olarak görülüyor ve medyada yer alışı büyük ölçüde bu şekilde oluyor. Hani o da bir renktir. O gösteriler, protestolar falan gibi alakası yok. Dünyanın ve canlı yaşamın hepimizin kaderi üzerine her ne kadar işte sanki sadece Gerze'yle veya ile ilgili gibi gözükse de işte mesela termik santral veya kömür kullanımıyla ilgili karşı çıkışlar aslında alakası yok. İşte ABD özelinde de bu geçerli çünkü ...iklim değişikliği veya... E, ...çevresel kirlenme... ...öyle hani bizim haritada elle çizdiğimiz sınırları... ...pek tanımıyor... ...gezegenin neresinde olduğunun pek bir önemi yok... ...herkesi aynı derecede... ...aynı derecede değil aslında... ...çoğu zaman yoksulları, yoksulları ve, ve bir de zor koşullarları... ...çok daha kötü şekilde etkiliyor... ...doğmamış kuşaklardan bahsediyoruz... Yani, henüz... yani doğmadık, ...doğmamış kuşaklardan bahsetmeyelim... ...yani aslında bahsetmemiz gerekir... Et, ...etik tartışmalarına girdiğimiz zaman ama... E, ...bahsettiğimiz zaman... E, ...yabancı geliyor insanlara bu... ...ama yani doğmamış kuşaklara... ...gelene kadar... ...işte yoksulların nasıl bir... ...etkileme şeyi yoksa... ...çocukların ve doğmamışların... ...herhangi bir şeyi... ...olamaz zaten... ...esamisinin bile okunmadığı bir durumda... ...yok olacak hayatları... Şeyde de... Ve şey zannedilmesin hani burada böyle ayrıcalıklı kesimde olup da ayrıcalıklı sanıp da kendini benim hayatıma bir şey olmayacak zannedilmesin kimse. Hani etrafta bu kadar fazla e, zor durumda insanın olduğu ve her 7 kişiden birine silah düştüğü bir dünyada çok fena e, şeyler olabilir diyelim ve bu e, dünyanın sonu geliyor e, şeyini bağırıp çağırmasını Burada ben kendi adıma noktalıyım bugün için en azından. Evet bir de şeyi de belirtelim bu çevre haberleri içinde. 16 Greenpeace aktivisti de pazartesi günü Amerika'da tutuklanmışlar. Onlar da kömür, kömürün yer altında bırakılmasının ne kadar hayati bir fonksiyon olduğunu, amaç olduğunu bildiklerinden bilimin doğrultusunda... Kuzey Carolina eyaletinde bir kömür yakıtlı şey işgal etmişler, tesisi. Ve 120 metre oluyor değil mi? 400 foot yüksekliğinde bir baca aşağı yukarı öyle bir şey oluyor. 30.54 santim falan galiba foot evet, yanlış hatırlamıyorsam. 120 metre, 125 metre civarında bir bacaya da Çıkıyorlar ki öyle dünyada en kolay işlerinden biri olmasa gerek o bacıya. Yani 137 metre falan civarında bir şey diyor işte. <gülüyor> Yüksek sayılır. Evet böyle. Şimdi diğerlerine bakın. Bir de özel rapordan bahsedelim. Dünya gene başka bir gezegenden bahsetmeye devam ediyormuş gibi olacağız ama ne yapalım? Böyle bizim de. Açık gazte dinleyicisinin kaderi de bu biraz. Veya düğmeye basmak. <gülüyor> evet. <öyle bir> şey. <gülüyor> Bilmiyorum belki de ilgilenebilirler. Paul Weller'in de haberi dünyadaki çocukların hali hazırdaki mevcut çocukların yarısından fazlası doğru dürüst büyüyemeyecek kadar kötü besleniyor imiş. Yani bir kere... E, Küçük çocukların dünyada dörtte biri hiçbir şekilde boyları falan uzamıyor. Yeterince kasları organları gelişemeyecek şekildeymiş. Dörtte birinden bahsediyoruz küçük çocukların. Üç yüzü de her saat beslenme yetersizliğinden ölüyor. Bu yeni bir yani küresel yiyecek krizi üzerine sonuçlarının ne kadar korkunç olduğunu ortaya koyan bir yeni araştırma. 170 milyon çocuk 5 yaşın altında Stunted diyorlar Yüdük kalıyor büyümeleri yani Çünkü yeterli Beslenme ve anneleri de Onlara meme Veremiyor Ve giderek de kötüleşiyormuş En kötü tarafı da haberin o e, Durum giderek Kötüleşiyormuş Bu raporu hazırlayan Çok iyi taze yayınlanmış Bu raporu hazırlayan da Dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri Sevda Çalışın Çocukları Kurtaralım kampanyası şey kuruluşu çok kampanya yürütüyor özellikle de e, raporun başlığı da açlıktan e, ağrı bir hayat açlıktan kurtulmuş bir hayat çocukların beslenme yetersizliğiyle mücadele etmek e, başlığını taşıyor özellikle Asya ülkelerinde Pakistan'da, Bangladeş'te, Hindistan'da, Afrika'da, Nijerya'da, Peru'da da, Amerika kıtasında da çok çocukların sayısı feci durumdaymış. Ve eğer hep bir el birliğiyle bir harekete geçilmezse, önümüzdeki 15 yıl içinde yarım milyar çocuk, 500 milyar, milyon çocuk fizik olarak ve zihnen, Kavrulup gidecek demiş. Çocuklar demişken bugün e, Türkiye'deki basından da çocuklara ilişkin bir haber verelim. Habertürk gazetesinin manşeti. Ali Bak bomba. E, Güneydoğu'da 22 yılda tam 477 çocuğun yolda bulduğu bomba ya da mayından öldüğü. Yolda bulunan bomba ya da mayında da harika bir ifade gerçekten. Evet harika. Çünkü normalde yolda bomba veya mayın bulunmaması gerekiyor bulunma olması gerekiyor. Bayağı normalleştiriyoruz her şeyi. Ee, sadece geçen yıl 50 çocuğun hayatını bu sebeple kaybettiği söylüyor. Tabii bunun yanında artık sayısız çocuğun da bu sebeple yaralandığı, sakat kaldığı gibi şeyler de var. Neyse ee, Silvan Jandarma Komutanlığı da arazideki mühimmata karşı bir adım atmış. Attığı adım ne ama biliyor musunuz? Araziyi bu mühimmattan arındırmak değil. Çocukları mühimmata karşı bilinçlendirmek. El bombası, havan topu, bazuko mermisi, mayın gibi 22 patlayıcından oluşan bir sunum hazırlanmış. Bu sunum milli eğitime gönderilmiş. PowerPoint miymiş? Herhalde öyle olsa gerek. Ya veya PowerPoint olduğunu sanmıyorum ben. Aa, PowerPoint olmazsa kabul edemem. Bitireyim mi burada? <gülüyor> <gülüyor> Yok, devam et. Çok yerinde tedbirler bunlar. Geçen hafta 125 okulda 27 bin öğrenciye uyarı eğitimine başlanmış. Dokunma jandarmaya haber ver. Ben aslında şey düşünüyorum hani kısa vadeli baktığım zaman e, içimden bir şey ya ne olursa olsun hani çocukların bu gibi şeylerden uzak tutulması için bu gibi girişimler e, iyi mi falan gibi şeyler yükseliyor. Ama öte yandan işte bu da bu gibi şeyleri normalleştirmemiz bir parçası. E, hiç olmaması lazım bunun. E, Baya bir pişkinlik gibi geldi açıkçası. asıl var bir de normal olmayan mesela dün dünyanın en acayip haberi vardı işte bir tek taraf kastesinde gördük biraz da üstünde vardı galiba dönüyor. ufak tefek de bu yani manşet olarak bir tek orada alınmıştı geri kalan normal kabul ediyor anlaşılan yani ihalelerde usulsüzlüğü araştıracak kuruluş kamu ihale kurumu İhaleye, ihale yolsuzluğuna boğazına kadar batmış. Baskın yapılmıştır. gazete Bugünkü gazetelerde devamı var mı onu bilmiyorum. Var var. Yani, gazet taraf gazetesinde var. Evet tarafta var. Diğer de bir kısmını zaten göremiyoruz. Çünkü şimdi getirdi arkadaşlarımız. Çünkü maç vardı. O maçtan daha önemli hiçbir şey olmayacağı için Türkiye'de Taksim Meydanı'na oldukça yakın bir yerde olan bizlere yani İstanbul'un can alıcı merkezlerinden bir yerine haberler ulaşmayı versin. Önemli olan maç. Sen Bakıyorum ben yani geldin. en azından birinci sayfada gelen gazetelerde Bu yok. Yani hakikaten Göremedim. Yani kedi ciğer hikayesinin daha üst vers bir sarmalda bir üst versiyonu değil mi bu? Ya şimdi kediyi, pardon, <gülüyor> <Tam derdi>. <gülüyor> ciğeri. <gülüyor> ciğeri kediye emanet etmek, etmek amacıyla e, kurulan bir kurumdu bu kamu ihale kurumu zamanında. Ve Ankara Emniyeti'ne bağlı. Yok, yok nereye yok bağlı? Şey. <gülüyor> yok tabii ki. Hayır, Ankara Emniyeti'ne bağlı kaçakçılık ve organize şube ekiplerinin operasyonu olmuş oraya. Evet. E, bu bir denetleme kurumu değil mi? Bu bir, evet özel sayılabilecek denetleme kurumu. Bu işte ihalelerin daha şeffaf işte hesap verilebilir, toplum tarafından takip edilebilir şekilde yürütülmesiyle sorumlu bir kurum bu. Ve işte bu bizim çok konuşulan kamu ihale kanunumuz hani 18 kez resmi olarak işte sayısız kerede böyle ufak tefek şeylerle delinen delinen, delik, kanun hükmündeki kan deli, evet kanunumuzun ihallerde yolsuzluğu önlemeye yönelik kanunumuzun da önemli bir parçasıydı. Ee, bugün artık e, kendisi de bu düzenin parçası haline. Evet yani işte kaçakçılık ve organize şube ekiplerinin baskınında 40 dosyaya kamu ihale dosyasına el kondu. 40 dosyaya fesat karışmış oldu. Eski başkan bu KİK diye kısaltılıyor evet. kamu ihale kurumu. ...eski başkan yardımcısıyla... ...kuruldan birinin... ...üyesinin birinin... ...onların da aralarında bulunduğu... ...23 kişinin gözaltına alındığı gibi... ...ya hakikaten... ...akıllara durgunluk verici... ...bir haber vardı... ...ve tamamen normalleşmiş olan dünyada... ...normalleştirilmiş olan... E, ...dünyada... ...görülmedi bu... ...görmedi kimse... ...daha doğrusu yani... E... Dünyada görülmeyen şeyleri normalleştiriyoruz bu şekilde evet. diyelim. Evet yani rüşvet verenin ihaleyi kapmış olduğu devlet su işleri ve karayolları bünyesindeki ihalelerde raportörler rüşvet veren firmalar lehine rapor vermişler. Baskında da baya yüksek miktarda dolar ele geçirilmiş. Böyle bir haber vardı. Bunu pek gazetelerde görmek imkanı yoktu. Ama gaz gazete... ya e, şey başlamış. Devlet elden gidiyor demiş şike iddian, iddian, davası başla başlayınca. Şike davası mı? Şike davasından mı demiş bu devlet evden gidiyor diye. Evet. Ne alakası var şike ile devletin? Yok bir alakası. Peki. <gülüyor> yani devlet elden gidiyor sözünü Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü Başkanı söylemiş ne şikesi demiş ya şike... devlet evden gidiyor demiş işte bu ihaleyi He. kastediyor herhalde ihalelerdeki usulsüzlük devletin evden gitmesi bu değil midir bilmiyorum ki ben ne, devletin ne olduğu konusunda da e, biraz şeyim kararsız durumdayım evet bunu dehşetle izliyoruz demiş Ümit Boyner'de yargı mit tartışmalarına TÜSİAD başkanı Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ümit Boyner'de tepki göstermiş sıradan vatandaşlar olarak erkler kavgasını dehşet ve güvensizlik duygumuz artarak izliyoruz demiş. Devlet elden gidiyor. Neyse bu konuya birazdan devletin elden gitmesi konusuna, konusuna geçelim. Bu epey zamandan beri bizim de Hangi elden gittiği üzerinden de belki konuşuruz. Yalnız devlet mi ayrıca bunu da konuşuruz. elden giden. Tamam. Evet. Açık gaste. The King's grubundan manalı bir parça seçtik sizin için. State of Confusion içinde bulunduğumuz kargaşa hali. Evet. Kafa karışıklığı hali diyebiliriz. Biz çalma <gülüyor> gerekçemiz, görünen gerekçesi çalmamızın grubun, The King's grubunun elemanlarından davulcu ve vurmalı e, sadları çalan... Michael Charles Avery'nin doğum günü olması 1944'te bugün doğmuş olması ama tabii sözlerde anlam ifade ediyor. Çalmaktan keyif aldık yani. Evet. Black Kings grubu zaten. Müzik demişken bir haber takibi yapayım mı? Sevdiğimiz ve dinleyicilerimizin de sevdiği bir grup evet. Dün e, siz Sony şirketinin e, Whitney Houston öldükten sonra işte albümlerini bu, bu işte Apple şirketinin iTunes servisi üzerinde en azından dijital e, in, olarak indirilebilen albümlerin fiyatını arttırdığı haberini vermiştiniz. 4.99'dan 7.99'a. Evet. 4.99'dan 7.99'a galiba çıkarmıştı değil mi Sterlin olarak? Evet 4.99, 7.99 bir de 7.99 iki tane ayrı albüm 7.99'dan 999'una. Çıkmıştı ve yoğun eleştiri almıştı. Bir e, leş kargası olarak. Yani tırnak içine vereyim. O şekildeydi. Evet. Aslında yapılan eleştiriler. E, ama bir özür açıklaması yayınlamış şirket. Öyle mi? 99 olmayacaktı. 90'a inecekti diyor. Değil mi? 7, Şöyle 90, diyor. 7.90 olmalıydı. Şimdi bu aslında e, çok da kısa bir açıklama. Motobon çevirebilirim o yüzden. Whitney Houston ürünü bu bir kere bir ürün. Bu neyin kendisi yani. Evet. Ee, i̇şte İngiltere'deki iTunes işte şeyinde servisinde Pazar günü yanlışlıkla yüksek fiyattan yer alıyordu diyor ve keşfedilir keşfedilmez bu hata düzeltildi. Bu verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Geçici. Evet, yani biz aslında öldüğünü anlamamıştık ve öyle kendiliğinden yükselivermiş. Neyse. Ve bunun ölümüyle ve Whitney Houston gibi bir ürünün piyasa değerinin ölümüyle birlikte yükselme tavan yapmasının arasında hiçbir bağlantı yoktur diyor. Ürünün ürünün kendisi ölmemiş. Ürün ne? Ürünü üretenin ölümü arasında bağ var sanki. O ama yokmuş şirketten yapılan açıklamaya Tamamen her şey yanlışlıkmış Neyse bu da böyle bir haber takibi olarak Bir hoşluk kenara koyalım Evet hakikaten güzel Şimdi Türk Türkiye'de futbolun tarihi davasının ilk duruşması Dün sona ermiş Ve Duruşmaya diyor NTV MSNBC Bu meseleyi yakından Takip eden Şeyde birbirinden sert açıklamalarda bulundu diyor Aziz Yıldırım ve duruşmaya onun sözleri damga vurdu. Başkan Yıldırım ne şikesi, ne şike davası memleket elden gidiyor demiş. Evet o aradan önce de devlet mi memleket mi bir dakika arada fark var şimdi. Ben devlet mi dedim? Devlet dediniz. Yanlış söylemiş Düzeltir özür dilerim memleket elden gidiyor demiş. Nereye gidiyormuş memleket? Almış başını gidiyor işte. Türkiye'nin bilmediği bir savaş durumu var ve işgal edilen topraklar mı var? Ee... Aynen. <gülüyor> evet. E, <gülüyor> beklediğim cevap buydu. Almayı umduğum <gülüyor> aslında diyeyim. Yani bu Fenerbahçe karşı yapılmış. Fenerbahçe ele geçirmek için bir komplo. Ha Fenerbahçe Cumhuriyeti Evet ama bu şike. Kasıt o mu? Evet aşağı yukarı öyle bir şey söylemiş. Ya bu e, hakikaten aslında bunun üzerine fazla konuşmaya gerek yok. Alp e, ile Cuma günü belki konuşsak bu şike meselelerini işte e, ne oluyor ne bitiyor. E, ben de açıkçası çok hakim değilim konuya. Ama e, hani... Zambiya'nın beklenmedik şampiyon Hayır olmaz ona zaman yok çünkü bunları konuşmak durumundayız biz. Ama küllerinden yeniden doğdu. Zambiya takımı bütün uçak kazasında. Ne En önemli elemanlarını yitirdi. Gencecik takımla Afrika şampiyonu oldu. Az buz bir şey mi yani? Neyse peki doğru. Önemli mesajlar verildi. İşte çok hoş görüntüler vardı vesaire ama onların bir önemi yok. Biz işte şike ihtimali üzerinden konuşalım. Şimdi bu uh, Galileo'ya Dinel'den gidiyor demişlerdi. Malumu, aliniz. Bugün doğum gününü kutladığımız Galileo'ya sen böyle söylersen Dinel'den gider. Buna izin veremeyiz demişlerdi. Giordano Bruno ya da, Copernicus'a da. Ki bunlar da... Tarihte söyledikleri şeyi ilk söyleyen insanlar da değildi aslında ama e, işte nedir o? <gülüyor> evet bir... peki şimdi memleket elden gidiyor bir de ahlak elden gidiyor durumu da vardır. Bu mini etekli kızlar ve böyle gay evlilikleri filan çoğaldıkça Santorum'a sorarsan da. Doğru ama o doğru. Ahlak elden gider. Sadece santurumu değil, çok uzaklaşmaya gerek yok. Burada da inanın bayağı bir onun elden gittiğini düşünen var. Doğru ama bu bu şeyden kaynaklanıyor. Ahlak denilen şeyin böyle uniform, yekpare bir bütün olduğu inancından kaynaklanıyor. Bunun böyle olmadığını önce belki söylemek durumundayız. Ve Dev, devlet de Aslında elden gidiyorlar. giden bir şey yok yani öyle o bakımdan. Peki bu bak şimdi devamı da getirecek olursak bir cümleyle baştan okuduğumuz haberlerden birinin sadece bu şeyin raporuna Save the Children örgütün yeni raporuna göre Hindistan'da çocukların dörtte biri bütün çocukların Hindistan'daki 1 milyon 300 bine yakın nüfusu var. Bir, 1 milyar 300 200 mily milyon nüfusu yanılmıyorsam Hindistan'ın ve bunun da ne kadarının çocuk olduğunu bilmiyorum ama dörtte biri tümüyle bir şey yemeden hayatını geçirmek zorunda kalıyormuş. Yani bütün bütün bir günü mesela hiç yiyecek ağzına girmeden geçir geçirdiği oluyormuş çocukların. ...orada da çocuklar elden gidiyor... ...gelecek nesil elden gidiyor... ...diyebilir miyiz? Ama Aziz Yıldırım'ın kastettiği bu değil tabii. Yok değil. Ya... ...işte... ...her şey birbirine bağlı... ...durumu söz konusu. Evet biz isterseniz... ...elimizdeki diğer haberlere... 2 <gülüyor> derecelik yüksekliği... ...aşması halinde... ...dünya elden gidiyor... ...diyebilir miyiz peki... Dersiniz de sizi dinleyen olur mu bilmiyorum şu an kaldı mı ondan da emin değilim. <gülüyor> Biz başka <gülüyor> haberlere geçelim isterseniz. Şimdilik var olan ve elimizde olan en azından bizim öyle bir illüzyon içinde e, olduğumuz. Hangisine geçelim? E, siz seçin onu da. Yargı. Ben şeyden bir gene bir haber takibi yapmak isterim yani bulunan böcekten. ...bir dilek böceği, uç böceği... Evet. E, ...benzetmesi yapmıştık. Hatırlıyorsunuz. Bu doğrulanmış. Öyle mi? Aktifmiş böcek çünkü. Yani e, işte Danıştay'da. parmağınıza koydunuz... ...uç uç böceği diye tekerlemesini söylediniz. Sizi dinleyen ve dileğinizi yerine getirmek için... ...elinden geleni yapan bir kişi... ...karşı tarafta... Sevgililer olmuş. gününde yani. Ha? Aynen öyle. ne Ne olmuş o? O zaman yargı elden gidiyor. Bırakın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. <gülüyor> elden gitmesin bir şeyler ama e, evet yani şu anlamda e, Danıştay'da bulunan e, böcek çalışıyormuş. Yani öyle e, birisi oraya koyup yani ben cebimde böcek vardı şuraya yerleştirip sonra uç, da uç böcecik. Unutmuştur bu söz konusu değil. <gülüyor> sevdiğim haber götür diye. Sevgililer gününde bulunması çok anlamlı geldi bana ama. Mesaj var orada doğru. Evet. E, hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Dolanıştayar. <gülüyor> i̇şte yani mesaj. Değil evet. evet. Çok hoş. Ee, aynı İyi söyleyemedin. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Bu senli benli bir olay bir kere bu sevgiler. Daha samimiyet. E, tabii ya. Özel değil. Uzakta olabilirsin ama asla yalnız değilsin. değilsin. Evet. Evet. Ee, sevgililer Dondanışta gününde o mesaj. Yargıçlarına söylüyorlar değil mi? Böcekler. En azından böcek. dinlemede olan e, kişiye böyle bir mesaj gittiğini düşünebiliriz. E, evet onu da haber takibi adına söyleyelim o böceğin e, aktif olduğunu. Ben sesimden dolayı özür dileyerek devam edeyim. E, bu arada biraz karışık bir kör... Düğüm durumundan bahsetmemiz mümkün mü peki sence bu sıralarda? E, Gordiyon diyorsunuz. Aman, aman kılıcı filan hiç <gülüyor> lüzum yok. Bir için, ne şehir, ne dünya, ne biçim. Evet sanırım mümkün kördüğüm durumundan bahsetmemiz ama e, bu kördüğümün başka bir e, şeyine gidelim istiyorsanız noktasına yine haber takibi adına e, çünkü siz anladım ki bugün bir şeylerin elden gittiği noktasında <gülüyor> takıldınız e, bir daha uzun vadeli bir takip yapalım Bahreyn'de olayların başlaması gösterilerin başlamasının birinci yıl dönümü e, evet. durumundayız ve ee, yoğun şekilde yine gösteriler yaşanıyormuş. Ee, i̇syanın başlamasının birinci yıl dönümü e, anısına. Man Başkent Manama'da olağanüstü güvenlik önemleri alındı deniliyor. Ee, işte Şii köylerinde, bu arada Bahreyn nüfusunun %70'inden fazlasının Şii olduğunu hatırlatmakta fayda var. Ee, burada da e, iktidar ama e, sünnilerin elinde. Şii köylerinde halk güvenlik güçleriyle çatıştı. E, ...haberleri geliyor. Evet, İnci e, diye adlandırılan kavşak vardı. Meydan, onu, evet. Meydan yıktılar onu da. O İnci heykeni de yıkıp kaldırdılar. İnci elden gitti yani, ben sana söyleyeyim. Evet, e, Tahrir'deki, Mısır'daki... Meydan da elden gitti hatta. <gülüyor> elden giden gidene. E, evet, Tahrir'deki Mısır'da başlayan e, isyan oraya da yayılmıştı. Aslında Tunus'tan başlayalım ama hani Mısır'dakinden yoğun olarak etkilenmişti ve daha sonra Bahreyn işgal edilmişti. Yani şöyle işgal edilmişti. Ee, orada AB'nin altıncı filosuydu. Yanlış hatırlamıyorsam üssü var. Suudi Arabistan destekli e, özel güvenlik güçleri. Yedinci filo galiba. Yedi mi? Pardon. Yok beşinciymiş. <gülüyor> ya doğru 6. filoyu ben Türkiye'deki evet. e, e, onunla karıştırdım. 6. filo meselesinde yarın konuşacağız kanlı Aklıma, pazar meselesi. Evet yönetmiş filo o yüzden neyse 5. E, filosunun üstü var ve e, Suudi Arabistan destek verdiği özel böyle işte paralı askerde denebilecek güvenlik güçleri tarafından zapt edildi Bahreyn'deki isyan durumu. Ee, çok ciddi olaylar oldu İşte yaralılara yardım ettiği için e, Yargılanan e, Hapsedilen işkence gören hemşireler ve Doktorlar oldu yani yaralıları tedavi Ettiği için sadece aslında evet, tabii Yargılandılar filan Bir de göz yaşartıcı gaz, Gazlama müthiş Olaylar oldu ve oradan Da zaten Combined Systems Şirketinin hazırladığı Güzel gazlar Gaz bo Cocktail. Bombaları Ele geçildi. Bunu da gösterdiler televizyon kamerasında. Bakın bu sizin memleketten geliyor dediler göstericiler ama maalesef sonuç alınamadı. Evet durum o şekilde. Ee, orada da birinci isyanın başlamasının birinci yıl tekrar olaylar varmış. Biz de yine bunu takip etmeye devam edelim. Suriye'ye isterseniz kısaca e, geçeyim oradan. Çünkü Suriye'de de korkunç olaylar devam ediyor. Evet Ve... Özellikle dışarı kaçırılan bazı görüntüler falan da vardı yani iç kaldırıcı boyutta ama olayların da geldiği noktayı gösteren cinsten görüntülerde vardı. Suriye'de işte Humus'a bombalar roketler düşmeye devam, devam ediyor. ediyor ve müthiş de bir şeyden bahsediyor. Bu sefer hakikaten bayramlık ağzımızı açmış olduk maalesef ama bütün haberler bu yönde. Yiyecek krizi vermiş. insani bir kriz Humus'ta Hiçbir şey bulunmuyormuş. Evet, yani kuşatma altındaki bir şey durumunda zaten ve e, yine bu duruma bir örnek, e, aktivistlerin birbirleriyle haberleşmek için güvercin kullandı. Yani çünkü hiçbir iletişim e, ağı'nın falan filan da tamamen e, işte yerli bir olmasından dolayı güvercinlere e, artık güvercinlerden medet alma noktasına geldikleri söyleniyor. Evet, bir padişah bir açıklama yapmış zaten. Birleşmiş Milletler elden gidiyor demiş. Birleşmiş Milliyetler Evet hiçbir şey yapamıyor demiş Van depremi gününü Günaydın. Bugün 15 Şubat Van Erciş depreminin 112. Van Edremit depreminin 94. günü. Bugün ottu mezunlarından oluşan Emir Kültür Vakfı'nın 100. Yıl Üniversitesi ve Van için yaptığı kampanyayı konuşacağız. Emir Vakfı'nın projesini Nergis Or Ovacık Savran anlatacak. Günaydın Nergis Hanım. Günaydın Çidem. Emir Vakfı ottu mezunları aslında depremin ilk gününden beri bir şeyler yapıyor ama şimdi 20 Şubat'ta bir konseriniz var galiba. Evet, Babilon'un da desteklediği Önder Foçan önderliğinde cazcı arkadaşlarımızın gön gönüllü olarak katıldığı e, bir konser veriyoruz. Konser olacak, caz konseri olacak. E, bütün e, Van gönüllülerini bekliyoruz. E, ayrıca e, arkadaşlarımız yani hem Van'ı desteklemek hem de güzel bir caz konseri dinlemek için katılabilirler e, bu konsere. Ayrıca 52.40'a boş bir mesaj atarak Van'daki projemize e, herhangi bir operatörden 52.40'a mesaj atarak e, Van e, projemize destek olabilirler. Peki ne ben yapıyorsunuz? Eden... Bize biraz anlatır mısınız? Ha, e, evet, e, şimdi bizim projemizin e, 500 kişilik öğrenci kapasiteli bir öğretim ünitesi ve 192 öğre... öğrencilik yurt binası yaptırmaya kapsıyor Van 100. Üniversitesinin durumu gerçekten vahim ve Van'daki durumu da çok güzel anlatıyor diye düşünüyorum çünkü 18 bin öğrencinin ancak şu anda 750'si öğrenim görebiliyor şimdi biz 500 kişilik öğrenci kapasiteli öğrenim ünitesini bitirdik Mart başında Mart'ın ortası gibi açılıyor Öğrenciler öğrenim yapmaya başlayabilecekler. Bu kalıcı bir şey mi, geçici bir şey mi yapılan? Kalıcı, kalıcı, kalıcı. konteyner, iki katlı, 500 kişilik öğrenim ünitesi. Ee, şimdi sıra 192 kişilik yurt yapımına geldi. Ee, bu da bunun içinde... Biz toplam 750 bin lira e, para topladık şu ana kadar ve bütün arkadaşlarımız gönüllü çalışıyor. E, teknik projemiz, teknik ekibimiz inşaat mühendislerinden oluşan arkadaşlarımız kontrol ediyor. Onların hepsini ve ot türlere yaptırıyorsunuz galiba değil mi? Evet evet, ot arkadaşlarımız hepsi gönüllü olarak bu projede çalışıyorlar. E, bu projeyle ilgili detaylı bilgi ot düvanda org sitesinden detaylı olarak görülebilir. Her hafta bülten yayınlıyoruz. Ne durumdadır proje diye. Ee, bu 6. bültenimizi yayınlayacağız bu hafta. Oradan ilgili olan arkadaşlar proje ne durumdadır, neler yapıyoruz görebilirler. Ee, bir de bir şey söylemek istiyorum. Şirketler e, 14 bin lira karşılığı bir yardım yaparlarsa Yurt odasının kapısına isimlerini yazdırabiliyorlar. Bir de vergiden muaf. Yani gelir vergisinden bu yaptıkları yardımı düşebiliyorlar. Bu da vakfın sağladığı bir olanak. Valiliğin izliğiyle. Ayrıca... KDV indirimi aldık. Milletvekilleri, ot tüm milletvekillerini harekete geçirdik. Eksik olmasınlar. Çok destek oldular. %18'lik KDV'yi %1'e indirdik. Böylece de topladığımız parayı daha verimli kullanma imkanımız oluyor. Aslında tabii şu biraz acıklı. Bunun için o milletvekillerini harekete geçirmeniz gerekiyor. Normalde bir deprem bölgesinde bunun direkt yapılmış olması gerekiyor aslında oraya yapılacak işler için ama Evet, yani ben benim için en çarpıcı olan o andaki durumu gösteren 18 bin öğrencinin 750'sinin şu anda eğitim görüyor olması. Yani bu andaki açıklı durumu çok çarpıcı olarak gösteriyor. Biz neden 100. yıl üniversitesine destek olmak istedik? Çünkü üniversite canlanırsa, öğrenciler gelirse Van'a bir hayat katacak, canlılık katacağına inanıyoruz. Onun için böyle biraz dişimizi canımıza taktık koşturuyoruz. Peki Nergis Hanım arada gidip gelenler de oluyor tabii bölgeye. Evet tabii şu anda e, projenin başında e, iki arkadaşımız var. Ola, münavebeli olarak gidiyorlar. Kontrol ediyorlar proje nasıl gidiyor diye. E, ve de e, teknik arkadaşlarımız bu projenin e, böyle estetik olarak da kullanımı da e, hem de çok lüks olmayan ama iyi bir şekilde oradaki öğrencileri rahat ettirecek bir şekilde olmasını sağlamak için araştırmalar yapıyorlar en iyisini ve en ekonomiini nasıl yaparız diye gerçekten ee, çok güzel bir proje olarak gidiyor ve her kuruşun yatırılan her kuruşun hesabını veriyoruz açık bütün hesaplarımız Peki 20 Şubat'ta Babilonda kalabalıkça bir e, caz müzisyenlerinin katılımıyla bir konseriniz olacak alan evet. projesi için bir de e, mesaj attığını tekrarlarsanız 5240 her yani bütün operatörden, operatörden 5240'a boş mesaj atılırsa 5 lira yardımda bulunacak bunu bunu Yapanlar. Peki Nargis Hanım çok teşekkür ederiz. Umarım en kısa sürede biter de iyi haberlerle konuşuruz bu sefer Van Depremi Günlüğü'nde. Şidem Hanım biz de size proje yönetimi olarak size çok çok teşekkür ediyoruz. Size bu imkanı verdiğiniz için. İyi sabahlar sağ olun. Size de sağ olun. Size de sağ olun. Van Depremi Günü. Açık Gazete Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat Günaydın. Günaydın Günaydın Evet bu olağanüstü karışık ortamda biraz gene bu mit krizinden bahsedeceğiz herhalde Mit savcı hakkında da bu sefer Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun inceleme başlattığı da haberi de var. Evet. Yani olağanüstü bir kargaşa hüküm sürüyor. Aynen öyle. Gerçi Türkiye'de olağan bir dönemin olup olmadığını bilmiyorum daha doğrusu olduğunu düşünmüyorum. Bütün dönemlerimiz kendi çapında bir şekilde olağanüstü Oluyor zaten. Hani normal zamanlardan geçtiğimiz bir dönem var mı? En azından ben kendimi bildim bileliği pek yok gibi. E, fakat bu kadarının da olduğunu hatırladığım bir zaman da yok. E, hayır bugün mit krizi diye adını koyduğumuz olayın benzerini de hatırlamıyorum ben. En azından kendi işte farkındalık dönemim içinde bu, bu çapta bu nitelikte bir krizi ben hatırlamıyorum. Şimdi gerçekten olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Her an çok ciddi bir kaosa dönüşebilecek bir kriz bu. Dönüşebilirdi özellikle MIT Müsteşarını ifadeye çağırdığında savcı eğer gitseydi ve tutuklansaydı bu hükümet ile emniyet ve yargı arasında çok daha sert bir çatışmaya yol açabilirdi. Onun çözümü çok daha zor olurdu gerçekten. Eğerine, bu, bu da efendim, dü dünya tarihinde de Eşine ender rastlanan Herhalde hiç bir... rastlanmamış Biz ender diyoruz ama evet. aklımıza gelen bir örnek Olmadığı için temkin temkinle de Olabilir belki diye <gülüyor> Öyle <gülüyor> diyoruz ama Bildiğimiz e, dünya içinde, bildiğimiz dünya Tarihi içinde e, böyle bir e, Olay yok e, Dediğimiz gibi hani küçük e, Ülkeler vardır onlardan Haber almak çok daha zordur ya da istisnaydır oralarda bundan daha beter şeyler oluyor mu bilmiyoruz ama bildiğimiz dünyada yok şimdi burada neler oluyor sorusuna net bir cevap vermek zor ama o konuya nasıl yaklaştığınızda önemli cevap verirken vereceğiniz cevabın anlam ifade etmesi bakımından yani meseleye komplotörler açısından yaklaşabilirsiniz veya iktidar kavgasının aktörleri özneleri açısından yaklaşabilirsiniz o öznelerin hesaplarını. Çözmeye çalışıyorsunuz. E bunu yapabilmek için biraz özel bilgiye sahip, özel bilgi kaynaklarına sahip olmak gerekiyor. Ama o e, öyle olduğunu iddia eden veya özel bilgi kaynaklarına sahip olduğu havası yayanlar veya gerçekten olanlar da e, aktardıkları bilgileri ne ölçüde, hangi e, ne ölçüde e, bilgilendirme amaçlı aktarıyorlar. Hı hı. Ne ölçüde? Manipülasyon amaçlı aktarıyorlar onu da bilemiyorsunuz. Çok kolay ayıramıyorsunuz birbirinden. Şimdi işin içinde cemaatin olduğunu herkes biliyor. Bu cemaatin buradaki hesabının e, özel olarak ne olduğunu e, kestirmek çok zor. Cemaat dediğimiz zaman da elbette toptan bir yer. Bir yaklaşım da riskli Yani hani cemaat acaba e, Merkezi Örgütlenmesi olan hiyerarşik bir Yapıdır da e, Merkezi aklın veya merkezi Organın e, böyle Bir karar vermesiyle Bu olay yaşanmıştır mı e, Diyeceğiz Ya da bunu mu kastediyorlar İşin içinde cemaat var derken Evet bütün e, bu Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili bütün bu konuşmalarda tabi şu da var bir yani Mitin de ya da Cemaatin de herhangi bir Şeffaflıkla ilgisi olmadığı için Tabi her şey spekülasyondan ibaret evet, kalmak zorunda Mesela tam da bu aslında şeffaflık meselesi ee, Şimdi Hani ben e, Meseleye Kim ne, ne, ne niyetle Ne yaptı sorusundan çok neler olmaktadır ve neden olmaktadır sorusunu öne çıkarmayı tercih ederim ve yaklaşımım başka olaylarda da böyledir. Yani var olanlar üzerinden bunların sebeplerini ve nesnel etkilerini anlamaya çalışırım. Şüphesiz burada aktörleri göz ardı etmek gibi bir ...yaklaşımımda olmaz... ...yani aktörlerde önemsiz... ...aktörler önemsizdir onlara dikkate almayalım... ...gibi bir... E, ...bakışım yok ama... E, ...öyle hani bir hafiye gibi... E, e, ...didik didik yapabilecek... ...halim de yok... E, ...böyle bir kaynağım da yok zaten... E, ...bunu esasen olayları anlamakta... ...çok da iyi bir yöntem olarak... ...görmüyorum... Dolayısıyla nesnel etkilerini ve görebildiğimiz verilerden teşhis edebildiğimiz dinamiklerle değerlendirme yapmayı çok daha doğru anlamlı buluyorum. Böyle bir değerlendirmede eğer hani aşağı yukarı tabloyu isabetle çizebilirsek o zaman isimleri veya özdeleri de oraya daha kolay yerleştirebileceğimizi düşünüyorum. Böyle baktığımızda şimdi Türkiye'de bir vaka olarak Cemaatin bulunduğunu biliyoruz ancak cemaatin nerede nasıl bir politika ya da bir davranış tarzı tercih ettiğini bunun kodlarının ne olduğunu merkezden örgütlenerek mi hiyerarşik bir şekilde aşağıya doğru karar alındığını gerçekten bilmiyoruz. Ama öyle bir şey olmadığını merkezden hiyerarşik bir örgütlenme ile her konuda karar alınarak uygulana, uygulandığı bir örgüt gibi görünmüyor. Bu başka bir şey. Yani bunun e, işte mer karar e, mercileri de vardır, karar, yetkili şahısları da vardır mutlaka. Ama cemaat sadece bir e, insan topluluğu değil artık Türkiye'de bir sosyolojiden de öte bir psikoloji haline gelmiş durumda. Cemaat. Ee, mesela bu olayda savcılar e, ve emniyet, bilhassa emniyet tabii, e, bu e, emniyette bir grup ve burada işte bir savcı grubu e, cemaatten destek aldığını e, varsayarak e, veya o rahatlıkla... E, kendilerinin doğru doğru bulduğu bir şey yapmış olabilirler. Yani e, burada gene cemaati aklamıyoruz çünkü cemaatin sözcüleri bu olayda e, olayın hemen ardından açıkça emniyeti ve savcıları savunan bir e, e, dil kullandılar, bir şlop kullandılar. Bir dil ve üslup kullandılar demek de Açıkça bu olaya sahip çıktılar. Yani üstlendiler. Dolayısıyla cemaati bağlayacağı bağladığını düşündüğümüz kişilerin de böyle bir tavır takılması bu olayda cemaatin e, rolünün çok ciddi olduğunu, çok önemli olduğunu gösteriyor. Şimdi bu özellerle ilgili kısmıydı. Asıl dinamikler ve faktörler üzerinde durmaya çalıştım bugün. Onu biraz daha açalım isterseniz. Evet, tabii. O zaman şöyle diyelim yani. Türkiye'de böyle bir durumun yaşanması, mesela emniyette fetullahçıların bu kadar güçlü olması ya da devlet kurumlarında fetullahçı bir kadrolaşmanın yaygın olarak yaşanıyor olması nereden kaynaklanıyor? Nasıl mümkün olabiliyor? Niye bir grup ya da Türkiye'de hemen her grup ilk hedef olarak devleti görüyor? Hani işgal edilecek ilk hedef, ele geçirilecek ilk Kale olarak devleti görüyor. Bir defa e, ben sık sık, e, hadi sık sık de arada bir hatırlatmaya çalışıyorum Türkiye'de siyasal kültürün bazı özelliklerini. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk hatırlarsınız. Evet. Dinleyicilerimiz de hatırlar tabi. Yani Türkiye'de siyasal kültürün devlet eksenli bir siyaseti teşvik ettiğini, işte iktidar mücadelelerinin esasen e, devlet e, odaklı yürüdüğünü. Ee, söylüyorum. Ee, bu söylediğimde e, Türkiye için %100 bir Orijinallik var diyemem Yani modern dünyada iktidar mücadeleri 1789'dan bu yana e, Çok daha yerleşmiş Bir şekilde Devlet odaklıdır yani devlet iktidarını Ele geçirerek siyasi mücadele Ele geçirmek için siyasi mücadele Yaparsınız Fakat orada karar mercilerini Karar makamlarını Karar mekanizmalarını ele geçirmek gibi bir hedef söz konusudur. Burada ise daha somut, daha özgür bir şey. Devlet kurumlarına kendi yandaşlarını sokarak devleti ele geçirip buradan politika belirleme hırsı ya da e, anlayışı yaygındır. Yani e, bir yandan toplumdan e, onay almak için siyasi rekabete mesela seçimlere giriyorsunuz. Doğru. Fakat bununla yetinmiyorsunuz. Toplumun verdiği yetkiyle toplumun yaşam tarzını daha doğrusu toplumun birlikte yaşamak için önemli kararları almak yetmiyor size. Bunun ötesine geçmek istiyor her siyasi yapı. iktidara oynayan veya iktidarı elinde tutan ne yapıyor? Devlet kurumları içine karar mercii olmayan, karar mekanizmasında birincil derecede Rolü olmayan memuriyetlere de kendi yandaşlarını yerleştirmeye çalışıyor. Böylece kendini devlet içinde güvence altına almaya çalışıyor. Bu Türkiye'de kadrolaşma hastalığının tükünde yatan en önemli mikroptur. Evet. Yani, ve bunlar hiçbir siyasi akım, hiçbir siyasi parti masum değildir. Yani bunun dışında değildir. Hepsi benzerini yaparlar. Sadece siyasi partiler mağir başka topluluklar da, özellikle cemaatler. Yani Türkiye'de sadece cemaatler değil, bir dönem sol gruplar, tarikatlar, işte inanç ve hep grupları vesaire, işte alevilerle ilgili yapılan işte spekülasyon boyutu da olan ne bileyim bir dönem yargıda çok kuvvetli örgütlenmiş olmak. Yani bunlar hep gündeme geliyor. Mezhepler, inanç grupları da, tarikatlar da, siyasal gruplar da, siyasi parti olmayan başka gruplar da sürekli devlette yer kapma, devleti bir şekilde ele geçirme devlet kurumlarını, Oradan da siyaset yapma, siyaseti belirleme gibi bir, bir alışkanlık, bir, yapı, bir davranış şekli içinde. Yani seçimle iktidara gelmek aslında iktidara gelmek olarak görülmüyor anladığım kadarıyla. Bana da bunu söylemeye çalışıyorum evet. Bu yeterince bir iktidar güvencesi sayılmıyor Yani Size oy veren seçmenin Size sahip çıkacağı Sizi koruyacağı duygusu Pek yok aslında siyasi bizde. Yani en güçlü parti olarak şey Karşımızda bugüne kadar iktidarda olduğu, İktidara gelmiş en güçlü En güçlü şekilde iktidara gelmiş parti olarak AK Parti Duruyor onun da bu korkuya sahip olduğunu, bu korkuda da çok haklısız olmadığını sonrayla gördük. E Sistemde yani, uzun yıllar bu şekilde zaten tasarlanmıştı, böyle işledi işte bu. Evet, böyle işledi, AKP de bunu teşvik etti. Yani AKP bu yapıyı değiştirmek yerine tam tersine bu imkanları kullandı. Yani AKP de dışında değildir, dolayısıyla AKP iktidar ortağı olarak... Bir, bir, bir Koalisyon ortağı olarak Cemaatle birlikte hareket ettiği Yönünde yaygın bir algı var Bu algı bana da doğru geliyor Yani uzun e, yıllardır Cemaatle bir şekilde e, Adı konmamış e, Daha da adı konması zaten zor bunun Yani iki siyasal parti değil bunlar Bir koalisyon yaşıyor Böyle bir koalisyon var Bu koalisyonun e, Bedeli çok büyük ihtimalle Cemaatin e, devlet içinde kadrolaşmasına imkan sunmak, e, yol e, vermek e, bir bedeli budur. Yani hani koalisyonda desteğin karşı e, karşılığı olur, birlikte hareket etmenin her bir taraf için bir avantajı olur. Cemaat için en büyük avantajın da bu olduğunu söyleyebiliriz iktidarda AK Parti bulunuyor ve cemaate de kendisine verdiği desteğin karşılığında devlet içinde örgütlenmek konusunda çok geniş bir saha açıyor diyelim. Evet burada tabi şaşırtıcı olmayan ama yani olağan dışı görünen bir şey de hem polisin hem de polis teşkilatının hem de yargının mahkemelerin ve savcıların en azından bir bölümünün de ayrı özerk bir görünüm arz etmesi. Şimdi burada zaten temel sorunların başında şu, bir defa bir tasvir yaptık ama henüz bir siyasi değerlendirme bir değer yargısı içeren bir bakışımız olmadı. Bunu yazıda çok net var ve benim çok önemsediğim noktaların başında bu geliyor. Şimdi böyle bir örgütlenme böyle bir yapı var Türkiye'de devleti ele geçirme devlet kurumlarından işte iktidarı belirleme geleneği var ve burada şu an en güçlü örgütlenme mevzii olarak cemaatin emniyet görünüyor yani emniyette çok güçlü bir kadrosu olduğu cemaatin biliniyor söyleniyor şimdi bu olayda sadece bu olayda değil son dönemlerde pek çok önemli davada Siyasi nitelik taşıyan e, büyük davalarda e, bu e, operasyonların veya davaların kapsamını ve seyrini belirleyen en önemli aktör emniyettir. Yani emniyet sadece önleyici kolluk yani suçu önleme veya e, suç işlendikten sonra ortaya çıkarma. Buna da adli kolluk diyoruz. İki faaliyeti yapan bir idari bilim gibi davranmıyor. Kendisine verilmiş ve doğal olarak yapması gereken işleri yerine getiren bir, e, bir e, idari bilim gibi değildir. Oysa öyle olması gerekir. Demokratik hukuk devletinde yani emniyet kendisine verilmiş kamu hizmetlerini yerine getirecek bir idari bilimdir. Bu konuda da şeye e, siyasi iradeye kayıtsız şartsız tabidir siyasi iradeye bir karar, bir politika dayatamaz. Böyle bir şey. Olduğu anda bu sistemin e, niteliğini, sistemin yapısını bozar. Şimdi, özellikle e, bu KCK davalarında e, davanın kapsamının çok genişlemesine yol açan e, hamleler emniyetten gelmiştir. Bu e, emniyetin de özellikle İstanbul biriminden gelmiştir. Zaten büyük çoğunlukla oradan çıkıyor arama kararları falan. Bu bu kara bu çizginin amacı belli yani kacak kooperasyonlarını ne kadar geniş tutarsanız hükümeti belli bir politikayla karşı karşıya ya da bir mecbu o politikayı benimseme mecburiyetiyle karşı karşıya bırakmış olursunuz. Hükümet çok bu gönülsüzdü bu politikayı kabul etme konusunda. Çok değil. Evet. Onlar da gönüllüydü. Daha doğrusu çeşitli çalkalanmalardan sonra bu noktaya geldiklerini söyleyebiliriz. Hükümetin, hükümetin de bu noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bu noktada Türkiye'de güvenlikçi politikayla bu meseleleri, yani Kürt sorununu halletmek, PKK'yı e, zayıflatmak, belini kırarak işte iyice e, etkisiz hale getirmek, ondan sonra da eğer gerekirse masaya çekmek. Bunu defalarca konuştuk. Şimdi e, emniyetin böyle ve özellikle emniyette bu İstanbul ekibinin zaten hükümet mit krizinden hemen sonra bu ekibi görevden aldı. Yani İstanbul Terörle Şube Müdürü, İstanbul Emni Terörle Şube Müdürü ve İstihbarat Şube Müdürü'nü görevden aldı ki en kritik iki görev budur. Şimdi bu bir süredir e, özellikle e, KCK operasyonlarının çok fazla gelişmesi sonucunu doğuran, bu hamleler emniyetten geldikçe e, hükümetin de politika seçme konusunda esnekliği kalmıyor, kalmıyor, ortadan kalkmaya başlıyor. Yani belli bir yönde davranmak zorunda kalıyor. İstese de farklı bir yöne kaymasının önü fazlasıyla tıkanmış ya da o yöne gitmesi zorlaştırılmış. Oluyor. O zaman da e, kontrolü... E, emniyet elini... almış oluyor. Evet, hani... e, şey Bu politikayı kim belirlemiş oluyor? Emniyet belirlemiş oluyor. Savcılara, e, savcıların bakmayın <gülüyor> rolü çok e, asli değildir. Bunu kaç programımızda örneklerle konuştuk. Türkiye'de savcılar emniyetin getirdiği malzemeye bağlı olarak hareket eden emniyet dışında Emniyetin verileri dışında Bir kendi başına herhangi bir Veri toplama imkanı olmayan Bir e, görevdir Bir makamdır yani savcılık Doğru, Hele eğer Savcı da emniyetteki bu Zihniyetle Zaten aynı noktada Buluşuyorsa yani onlarla Zaten ortaklığı varsa O zaman e, şu, e, hani Zaten Emniyetin getirdiğini gönüllü olarak Hayata geçirecektir Şimdi burada emniyet, yargı ittifakı dediğimiz zaman yargı içinde özellikle savcılar bak, ve belli özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin e, savcıları. Ve özellikle belli bölgede yoğunlaşmış işte İstanbul'da var, e, Diyarbakır'da vardı falan. Şimdi buralarda yoğunlaşmış böyle bir ittifak var. Emniyet içinden özellikle e, bu istihbarat çube ve terörle mücadele. E, e, e, ekipleri ya da sorumluları ve işte bu sağ, ağır, özel etkili ağır ceza mahkemelerinin savcıları. Bu olayda MİT müsteşarını e, ifadeye çağıran e, gelişmelerin arkasında bu ittifak yatıyor. Bu işbirliği yatıyor. Hı hı. Ve e, e, amaç da belli zaten. İlk günden belliydi hükümeti e, başka bir politika yönelmeye yönelmekte alıkoymak. Çünkü Uludere'den sonra hükümet bu güvenlikçi politikaların tıkanmakta olduğunu daha iyi fark etti. En azından hükümet içinde bu yönde bir e, tartışma, bu yönde bir huzursuzluk olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya bu politikayla nereye kadar girebiliriz? Neden Uludere? Çünkü Uludere'de işte e, ne bileyim böyle bir katliamın yaşanmasını hükümet emretti gibi bir iddia var. Selahattin Demirtaş bunu sık sık dile getiriyor Başbakan emretti gibi ama <gülüyor> fazla spekratif bir iddia bu. Hani bu iddia da bir yana geçsin. Bu da değildir diyelim. Zaten başbakanda yayınlanmadı ama şey, bunu reddetti. Ama en azından hükümet burada kendisinin doğrudan istediği bir şey olmasa bile bu böyle bir e, operasyon kendisinin bu politika yürüdüğü takdirde, bu politika egemen kaldığı takdirde bu tür olaylarla karşı karşıya getirilebileceğini gördü. Hani tuzak diyorlar ya. Evet. kuruyor. Onu söyleyecektim şimdi. E tabii, evet. Tuzak bu... olduğunu kabul etsek bile bu tuzağı mümkün kılan şey bu politikanın yarattığı atmosferdir. Güvenlikçi politikanın yarattığı atmosferdir. Şüphesiz, evet. e yazıyı da, da bunu vurguluyorum yani Sizin seçtiğiniz bu kadar önemli bir konuda Türkiye'nin bu kadar önemli bir sorunda Seçtiğiniz politika Atmosferi de belirleyecektir Aktörlerin kim olduğunu da belirleyecektir İktidar mücadelesinin yönünü de belirleyecektir Güvenlikçi politika belirlerseniz Tıpkı bir zamanlar ordunun e, iktidar e, odağı olarak e, Konumunu sürdürme amacıyla terör tırnak içinde terör mücadeleyi kullanması gibi emniyette kullanacak. Üstelik Türkiye'de emniyetin en azından belli kanatlarının çok yoğun siyasallaştığını biliyoruz bir de. Şimdi böyle bir durumda kendilerindeki bu iktidar imkanını artıran politikaları tercih edeceklerdir. Bunların sürdürülmesini isteyeceklerdir. Herkes istiyor. Yani iktidar gibi bir derdi olan her grup bunu ister. Şimdi siz güvenlikçi politika uygularsanız bunun taşıyıcıları kimler olacaktır? Kimlerle yürüteceksiniz bunu? Emniyetle yürüteceksiniz. Evet. Orduyla yürüteceksiniz. Yargıyla yürüteceksiniz. Başka? E, orduyu zaten büyük ölçüde kontrol altına aldınız. Ama emniyet görünüyor ki sizinle farklı düşünüyor. hükümet hükümeti kastediyorum sizinle derken. Tabii. O zaman da Burada bir iktidar savaşı var ve bu iktidar savaşı da daha güçlü olmak için güvenlikçi politikanın devamını emniyet isteyecektir. Evet tabi burada akla bazı şeyler geliyor. Bir kere başbakan hiç bir suskunluğunu sürdürmeye devam ediyor ortalık. Bu ilginç. Bu çok, bu çok yani, ilginç bir şey. Yani, en, evet. Her konuda şimdiye kadar en, en basit bir gazetecilik, gazetecilerin sözlerine bile cevap verecek evet, kadar evet, konuşan evet. başbakan... Yani yer-gök birbirine geçmiş durumda son derece önemli bir kriz şey yaşanıyor ve tek kelime etmiyor. Öte yandan da bir de bugün meclise de gelirse bu geldi daha evet. doğrusu şimdi bu savaş bir çeşit savaş o karanlıkta bir evet. ciddi savaş olduğunu söyledin. E, yalnız evet. o, o zaman da işte Klaushebitsin ünlü şeyini kullanacak olursak savaşın sisinde de her şey oluyor işte. Doğrudur. Şimdi mesela bu e, hani mit e, müsteşarını kurtarmak için bir e, şey e, geliyor, bu teklifi geliyor şimdi. Evet. E, yani şunu söyleyebilirim bir defa e, hani acil yangından e, yangına karşı acil yapılacak işler bağlamında değerlendirirsek değerlendirirse bu teklifi yani mit müsteşarını kurtarmak amaçlı böyle bir e, teklif geldi ve bunun da aslında yangında mecburiyetten ilk yapılan iş gibi görülmesi halinde çok fazla yedirgeyemeyiz. Şunu demek istiyorum. Çok olağanüstü bir durum. Eğer bitmiş dışarı, yarın bir gün, eee ifadeye gidene tutuklanırsa Kris çok büyüyecek hükümet ilk aklına gelen kestirme çözümü tercih etti. Ama şunu söyleyeyim ki bu iyi bir tercih değil. Bu e, mevcut e, kavga ortamını mevcut iktidar mücadelesi için mevcut yapıyı sürdürmek demektir. Yani buradan beslenmesini sağlıyorsa, bu beslenmeye devam edecektir bu çatışmalar. Bununla bitiremezsiniz. Ama bununla şimdilik yangının ilk çıktığı yeri biraz söndürebilirsiniz. Eğer hükümet bunu sadece bir ya yani şu krizi yatıştırmak yangının büyümesini önlemek amaçlı bir hamle olarak yapıyorsa Doğrusu şimdilik tamam diyebilirim buna. Ama e, demokratik hukuk devleti kurallarına bağlı Hı. bir yönetim ve şey düzen kurmak gerekiyorsa niyeti amacı buysa ki bu olmalıdır bundan uzaklaştığı her durumda çok daha sıkıntılı hallere düşüyor hükümet ve Türkiye'yi de bu hallere düşürmeye e, sürüklüyor, düşmeye sürüklüyor. O nedenle bu sadece geçici bir tedbir olarak düşünülüp daha kapsamlı bir denetim, yargı, emniyet ve mit için daha kapsamlı bir şey yapmak gerekiyor. Şimdi süremiz çok azaldı. Benim söylemek öyle değil mi? Yani 2 evet. dakikamız var. Mesela. Ben şunu söyleyeyim. Yani hükümet öncelikle çok yani burada hükümete karşı yapılan bu hamleye kesin karşı çıkmak gerekiyor. Kim yapmış olursa olsun. Çünkü burada demokratik kurallara aykırı bir şey var. Ama böyle demek hükümetin sorumluluğunu göz ya, etmeyi gerektirmez. Burada MIT'in e, üzerinden bir güvenlikçi politika operasyonu yapıldığını söylüyoruz. Doğru, burada MIT belli bir politikanın e, kurucusu ya da e, asıl taşıyıcısı olduğu için hedef seçilmiştir MIT Müsteşarı. Burada MIT Müsteşarı'nın mağdur olduğunu söylemek Başka konularda mitin, günahlarının olmadığını söylemek anlamına gelmiyor. Dolayısıyla, şimdi bunları söylememin bir nedeni var. Hükümetin burada eğer gerçekten demokrasiyi yerleştirmek ve topluma dayanarak iktidarını güvence altına almak istiyorsa, yapması gereken ilk şey çıkıp, Başbakan'ın ağzından bütün bu olan bitenlerle ilgili olabildiğince açık bir konuşma, bir bilgi sunma. Aynen, onu kastetmiştim işte yani. Gerekiyor bir. İkincisi, mitle ilgili çok ciddi iddialar var. Ee, bu başka, bu müsteşar zamanında olabilir veya daha önce. Bunların, bu iddialar da hani şu anda savcıların dile getirdiği iddialar değil. Yani daha karanlık işler. O zaman miti burada savunur, bu politika dolayısıyla yıpratılmasına karşı çıkar, ama mitin geçmişini de bir sorgulamaya açar. Hatta geçmiş derken yakın geçmişte yakın de işte geçmiş, bu, bu Baransun, Ahmet Altan ve Ahmet bütün taraf yazarlarının Hep, filan, sahte Hep. şeylerle evet, izletilmesi gibi dinlenmesi, izletilmesi evet. gibi korkunç. Ya, ya da e, bu, MIT'in KCK e, il, e, c, ile ilgili ya da onunla bağlantılı e, kendisine yöneltilen suçlamalar var. Evet. Ee, şu, bu suçlamaların da e, açığa çıkması için şeffaf bir sorgulama, bir hesap verme. Mesela Meclise mitin hesap vermesini anında sağlayacak bir düzenleme yapmasanız bile, bu uygulamayı engellemeniz, bu uygulamaya böyle bir yola gitmenize bir engel yoktur. Yani bakın, eğer e, bu karanlık, bu dövüşü kuvvet karanlıkta sürdürmek istemiyorsa, ki eğer karanlıkta sürdürürse, o yolları tercih ederse, çok dayak yer. Onun yerine Türkiye'ye de kendisine de hayırlı bir şey yapmak istiyorsa şeffaflığı seçer. Şeffaflık mesela e, cemaate karşı kullanılabilecek bu tür iktidar stratejisine karşı diyelim. Kullanılabilecek en büyük banzehirdir. Çünkü e, seçime, kendini seçime, toplumun tercihine sunmadan iktidar ortağı olmaya çalışanların hepsi karanlıkta dövüşmeyi tercih ediyorlar. O zaman siz de e, bu karanlıktaki dövüşte e, garip gelemeyeceğinizi bilin ve Türkiye'ye de e, hayırlı bir şey yapmayacağınızı da görün. Gelin aydınlıkta bu işlerin yürümesini sağlayın. Bu politikalardan vazgeçin güvenlikçi politikalardan vazgeçin. Şimdiye kadar olan bitenle ilgili asıl hakem olan toplumu Sahneye davet edin. Yani siz gidin onunla konuşun. Açıklama yapın. Ve iddiaların aydınlatılması için baştamit baş olmak üzere diğer kurumlarla ilgili de gerekli hesap verme mekanizmalarını çalıştırın. Bu devlet devlet kurulu olur. Bu başbakanlık teftiş kurulu olur. Bu mecliste bir kurul oluşturulur veya mecliste Genel kurulda görüşme yapılır veya MİT müsteşarının partilerin partilerden seçilecek bir ne bileyim bir kurul önünde gelip açıklama yapmasını sağlamak olur bunlar yani meclisi ve toplumu yani demokrasinin en meşru adreslerini devreye sok. Demok yaparsa... Demokrasiye işlerlik kazandırmak... İnanılmaz. Yer. inanılmaz bir hizmet yapmış olur gerçekten. Evet. Tek yolda bu görünüyor zaten. İnşallah böyle <gülüyor> olur. İnşallah bakalım. Çok teşekkürler. Biraz fazla yoğun ve heyecanlı bir program yaptık galiba. Konunun ağırlığı dolayısıyla. Evet. <gülüyor> Ama John gibi zaten. Olmak zorunlu olur. Öyle galiba biraz <gülüyor> Çok Hadi güzel bir ya. gün olsun dedim. <gülüyor> Meovoto. Mitat Sancarla hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık kaste. Kings grubundan bir parçayla, bir ikinci parçayla devam ettik. Gene Charles Avery'nin, Michael Charles Avery'nin doğum günü münasebetiyle 1944'te bugün doğmuştu. Sarı ile İngiliz, zaten İngilizlerin yetiştirdiği önemli gruplardan biri de Kings. Onun davulcusu, onun doğumu münasebetiyle çaldık. Başlık, gaz. Çıkmaz Sokak. Çıkmaz Sokak. Gene hiçbir şey demek için değil sadece Michael Avery'le. Biz ne yapalım? Bu... Kings öyle şarkılar yazmış. Diyelim. Ve geçelim. Haber takipleri de yapabiliriz. Açık Radyo'dayız. Açık Radyo 94.9 Saat 9.39 Ve Açık Gazete devam ediyor. Bu sen şeyi de söylemiştin ya demin. Böcek meselesini çalışıyormuş dedin. Evet. Ama ben de bir haber takibine takip yapayım. Çalışmayacakmış artık. Nasıl yani? Yani bundan sonra... Kapatılmış böcek, mı? E, bu Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu bir açıklama yapmıştı. Yani Zeki Yiğit'in makam odasında Danıştay üyesi böcek adı verilen dinleme cihazı bulununca soruları Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu yanıtlamış ve çok hoş da bir kelime oyunu yaparak yani tahassür ve hissiyatımı yani, ifade edecek kelime bulamıyorum bu benzetme karşısında. Yeni binaya taşındık artık böcek möcek kalmayacağız kalmayacak ilaçlayacağız her tarafı demiş. Zehir kullanacağız demiş yani. Hmm. Reklam olur mu şimdi şertoks desem? Yok aslında o da şey e, jilet kelimesi gibi Türkçe'deki artık neredeyse özdeşleşmiş. <gülüyor> evet, Bu bir haber takibi diye yani sen dedin çalışıyormuş artık çalışmayacakmış ilaçlıyoruz. Bir de Maldivlerden bir haber takibi daha yapalım. Sen dün gene haber takibi olarak söylemiştin ya. Ama çok zayıf kalmışım. Takibin takibini yapamamışım neyse eksiklerimi kapatıyorsunuz. Evet, böyle bir çalışmaya girdim. E, yeni Başbakan hikaye seçim seçim yok demiş. Muhammed Vahit, yanlış. Muhammed Vahit ve. Yok öyle seçim demiş. Her önüne gel istediği zaman seçim mi yapacak demiş. Oturmuşum koltuğa şurada şu Cennet vatanı ki valiler hakikaten en azından şimdilik öyle cennet gibi bir yer değil mi? Evet cennet. Yalnız o ada devletlerinden birini de <gülüyor> temsilcisi konuşurken, şimdi Galapagos gibi yok. Galapagos de? mu? Gal Sanmıyorum. Hayır hay, Galapagos değil tabi. <gülüyor> Kaplumbağa değil en azından temsilcisi. Ee, şey, i̇lginç adalardan küçük ada devletlerinden biri'nin temsilcisi bayağı e, soylu. Kendi kabile soyularından biri Yöneticisi şey dedi Ya cennet ada gibi Geliyor ama o turistlere Dedi Sonra turistler dönüyorlar Biz bu pek cennet olmayan şartlar altında Kalmak zorundayız dedi Öyle de bir durum var yani Evet Suların altında kalırsan özellikle Pek cennet olmayabiliyor turistler gelmez Adalar elden gidiyor mu yoksa Adalar da elden gidiyor, doğru. Ama hangi adalar? Sadece alçak adalar. Mercan kayalıklarından oluşan adalar elden gidiyor. Peki buradan geçmişken ben şeyi de söyleyeyim. Aziz Yıldırım'ın bu sözünü bize epey bir esin kaynağı oluşturdu. Bu sabah elden kimin elindeydi ve nereye gidiyor soruları. Peki ben başka bir soru soracağım. Çok sayıda taraftar gitmiş Silivri'ye. İlk duruşmada salona alınmamışlar. Binlerce taraftar. Sarı ve lacivertli renkler ve pankartlarla, kaşkollarla, şapkalarla filan. Ve haklıyız kazanacağız demişler. Şimdi burada bir e, işin hani... İşte i̇ronik tarafları var veyahut işte daha böyle e, işte ucundan tutulup espriye çekilebilecek tarafları var ama temelde bir e, şey olduğunda hata olduğunda ve e, işi büyütenin de büyük ölçüde bu olduğuna dikkat çekmek lazım. O da sayan tutukluluk süreleri meselesi burada da geçerli yani aynı durum hani e, arkadaki şey ne olursa olsun 8 ay bir seneye yakın bir süredir e, tutuklu yargılanan insanlar ilk mahkemelerine çıkıyorlar. Şimdi bunu hani bu örnek üzerinden işlemek de çok istemiyorum. Çünkü 91 senesinden beri hüküm giymeden tutuklu yargılanan insanların şu anda mevcut bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. ve Bir ee, yandan da zaman aşımından düşen bir sürü yargılamayan... Evet, dava su, da oluyor. Dava var mesela Dev Genç davası yeni bitti ve zaman aşımı vesaire... Yani biz berat etmek istiyorduk. Halbuki bu fırsatı bulamadık dediler. Evet. Dev gençler ama bu dava zaman aşımı meselesi apayrı bir konu oluşturuyor. Yalnız hızlı bugün, tren davası geçtiğimiz evet, günlerde biliyorsunuz. Ya akıl almaz bir şeydi yani hızlı tren kazasında kaç kişi 30 insandan fazlası öldü hayatını kaybetti aile perişan oldu ve bu hiç kimsenin üstünde kalmadı yani devlet herhangi evet. bir şekilde. Devlet elden o zaman mı gitmişti acaba diye düşündürüyor. Insan. Düşündürüyor yani işin hani bu noktasına gelindiği zaman da e, çok uzun süreli tutukluluk süreleri e, belli bir e, yani doğal olarak adaletsizlik hissiyatını da destekliyor hissini destekliyor. Ama gene de e, yani haklıyız kazanacağız şeklinde bir slogan da. Bağlamlar birbirine pek örtüşmüyor. Tabii. Örtüşmüyor evet. evet. Yani bu bir maç değil aslında Türkiye'de spor ve... Futbol dünyasının en vahim davalarından biri olarak karşımızda çıkıyor. Doğrusu da söyleyelim. Zaman aşımı demişken oradan da geçelim. Ee, Ankara'da Elmadağ'da 19 yıl önce infaz edilen deniyor. Bu terim doğru mu bilmiyorum ama. Öldürülen, e, Suikast kurban gitem falan denilmesi lazım. Evet. Jitem adlı kur kuruluşun kurucusu Cem Ersever'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada eğer yeni bir gelişme yaşanmaz ise dosya bir yıl sonra zaman aşımına vuracakmış. Bu ee, nasıl olabiliyor ki cinayet davalarında da oluyor. Peki. Ee, ayrıca ilginç bir şey daha var. Ee, ...Dink cinayetinde... ...kamu görevlileri için de dilekçe verilmiş... ...öldürülen Agos... ...Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink... ...ve aynı zamanda... ...Sosyal Haklar... ...savunucusu... ...onun avukatları İstanbul Başsavcılığına... ...vurup dönemin İstanbul Valisi... ...Muammer Güler ki... ...terfi etti... ...bambaşka bir konuma geldi ve... ...Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah... ...o da öyle... Onların da aralarında bulunduğu kamu görevlileri hakkında kasten öldürmenin ihmalli davranışla işlenmesinden kamu davası açılmasını talep etmiş durumdalar. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Evet zaten bu dillendirilen talep de şimdi resmen de bu şekilde tekrar gündeme geldi. Öte yandan bir yandan böyle işte MIT zırhı, MIT mensupları ve başbakanın görevlendirdiği kişiler hakkında başbakanın da başsavcı konumuna getireceği söylenen bir tuhaf kanun teklifi soruşturma iznini başbakana bağlayan MIT da değişiklik teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçmiş ama bayağı daha biraz yolu var. Onu da takip edeceğiz. Yakından takip etmeye çalışacağız. Asıl kimsenin takip etmediği gerçekten akıllara durgunluk verici bir olay vardı. Dünkü Taraf Gazetesi'nin manşetindeydi. Bugün de yeni bilgiler var. Sür manşet olarak. Kamu bünyesinde yapılan usulsüzlük itirazlarını değerlendiren kamu ihale kurumuna yönelik kick. Operasyonda gözaltına alınan 23 kişinin sorgusu sürerken rüşvet veren iş adamları hakkında yakalama kararı çıkartıldı diyor. Arzu Yıldız'ın haberi dün de onun haberiydi. Bunu, onun takibini yapıyor. 70 ihalede yolsuzluk ayrı dosyada. Ankara Konya otoyolu ihalesini alan o da kim? Kasımpaşa Spor Kulübü birinci başkan vekili Ferit Rızvanoğlu da rüşvet vermekten aranıyormuş. Polis tarafından hakkında arama kararı çıkartılan bir diğer iş adamı da Nursoy Holding'in sahibi Orhan Nurdoğan. Onların e, Nursoy Holding'in aldığı kamu ihalelerin altısında yolsuzluk yapıldığı tespit edilmiş. Yani bir yandan ihalelerde yolsuzluk var, bir yandan da ihaleleri yolsuzluk yapılacak yolsuzlukları araştıracak. Kurumda yolsuzluk Araştırmak var. değil de e, engellemek başlar. Evet, o şeffaflık en... ortamını sağlamakla yükümlü e, kurumun kendi içinde e, rapor törlerinde karışmış olduğu iddiası var. Var ve çok arama kararı çıkartılmış. 23 kişinin sorgusu sürüyor. Kik yetkililerine rüşvet verdiği tespit edilen ve polis tarafından aranan işte Rızvanoğlu'nun mesela... Kasımpaşa Spor birinci başkan vekiliymiş o da Fermak AŞ diye bir kuruluşun sahibiymiş Ankara Konya arası yol yapım inşaatı ve iş adamı Orhan Nurdoğan'a ait Nursoy Holding'in Ortaköy kanalizasyon yapım ihalelerinde usulsüzlük belirlenmiş ve bundan Hiçbir yerde bahsedeyim de. Televizyonları seyretme fırsatım olamıyor. Bilmiyorum görmen imkanı bul buluyor musun bakma imkanı Ben de ama... pek e, televizyondan takip yapamıyorum açıkçası. Daha çok e, internet üzerinden ama e, çok gündemli bir şey olmadığını da söyleyebilirim. Haber ama... olmadığını söyleyebilirim net bir şekilde. Halbuki yani çok büyük bir olay. Peki Ama bu... yani e, çok büyük olmasına rağmen fazla şaşırtıcı değil. Değil, hayır yani şey. Yani şeye tanık olanlar için en azından e, bu kamu ihaleleri süreçlerinin e, yasanın çıkışı ve daha e, yasayı çıkartan koalisyon hükümetinin beş defa falan delmişti. Onlar da yanlış hatırlamıyorsam. E, delmesinden başlayarak e, açıkçası Türkiye'nin zaten bu kanayan yaralarından biridir uzun süredir. İhalelere işte fesat, yolsuzluk, usulsüzlük, karışması durumu. Hı -hı. Ee, i̇şlerin Bir süre sonra tekrar eski raya Yanlış olan raya oturacağı şeyini izleyenler Hızlandırılmış tren rayına mı Öyle de diyebiliriz Yani Hoş bir benzetme değil ama Oraya da oturacağında... Memleket elden gidiyor derken Belki de bu kastediliyordu Bugün ele aldığımız herhangi bir Konuda Yani dünyadan ve Türkiye'den ele aldığımız herhangi bir konuda aynı soru sorulabilir gör, görebildiğin gibi. Ya, ya bence peki, sorulamaz. Mid elden gidiyor mu? Bence kimin elinden diye demek <gülüyor> lazım o zaman. Hani e, bazen e, eğer çok yoz bir iktidar söz konusuysa vesaire bu herhangi bir örnek akılda olarak konuşmuyorum ama bu elden gitme örneğini e, metaforu üzerinden gidelim. İsterseniz elden gitmesi de hayırlı bir iş olabilir yani <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bilmiyorum her şeye e, kullanılabilir her zaman da kötü değil yani. Ama şey nasıl mesela işte. mit meselesiyle ilişkin inanın hiçbir fikrimde yok onu bilmiyorum elden gidiyor mu kimin elinden Hayır, gidiyor kimin elinden gidiyor. Başka bir de şey var değil mi yani apayrı çok tanınmış ne yazdıklarıyla konuştukları tamamen ortada olan bir sürü gazeteci hakkında. Bir takım Arap, Fars isimleriyle, sahte isimlerle mahkemeye bildirip onlar hakkında dinleme. Kararı çıkartan. Kararı çıkartan da bir kuruluştan bahsediyoruz. Evet. Melis İhbarat Teşkilatı. Bir yandan bu. Bir yandan da e, soruşturma en azından basına yansıyan tarafıyla ki o konuda da bir sıkıntı olmadı hemen anında. E, başka konularda olmazken o konuda yansıyabildi basına. E, yani ülkede sürmekte olan e, bir işte... ...tırnak içinde savaş durumunun sona ermesi için yaptığı görüşmeler e, söz konusu edilmişti. Evet. Bununla Bunu... ilgili aslında bir açıklama yapıldı. Ona da değinmek lazım. E, şeyden, Murat Karayalan'dan, PKK Hı -hı. tarafından dün basına yansıyan bir açıklama oldu. E, şeyle görüşülmedi, MIT'le falan görüşülmedi, devletle görüşüldü şeklinde ki zaten hani de devletten ayrı bir devlet olmadığına göre bunu da başbakanlığın bir eğer müsteşarlığı olduğuna eğer, eğer göre devlet elden gitmediyse tabi rica edeceğim Mahir. fakat ilginç başka da bir şey var mesela bu bu konuda e, savcılar tarafından e, ifadeye çağrıldı ya mit yöneticileri eski mesela e, müsteşar yardımcısı olan <gülüyor> kişinin hanımın evine Kalpaklı Atatürk Türk resimleri ve e, Türk bayrakları asılmış komşuları da anlayamadım yani asılı mıymış yani hayır bu olay açığa çıkınca komşuları onları mı asmış komşuları da ne biçim mit bu diye düşmanla görüşüyor diye kadın oturdu bir de işin e, o boyutu var yani e, insanların işte bir toplumsal hezeyan ortamında hedef gösterilmesi veya o hale getirilmesi durumu var. Ona da aslında pek değinen olmadı ama... Yani hangi yönüne bakacağımızı yani işte biraz körlüğümsel bir vaziyet olduğunu itiraf etmeliyiz doğrusu. Ettik ettik. Programın ilk yarısında <gülüyor> özellikle hatta araya şarkı bile girdi. <gülüyor> Haklıyız kazanacağız mı diyorsun yani sen şimdi? Ha ben sorunu bulduk ama MIT'le ilgili asıl meselenin çözüm noktasını bulduk. Çocuklarla ilgili. Yani MIT'in çocuklara ilişkin başlattığı bir uygulama vardı işte bu. Çocuk sitesi. İstihbarat falan filan şeklinde. Ve MIT'in çocuklara... Sevimli kılmak için yapılmış. Merhaba sevgili çocuklar. Milli İstihbarat Teşkilatı çocuk sayfasına hoş geldiniz. Sesi geliyordu. İşte bunu vermiştik haberini zaten birkaç evet. önce. Ondan sonra miting çalışma esasları hakkında bilgiler falan filan veriliyordu. Bunlar yani var mı? Alt site var idi. Şu anda Hayır. Ben... Bu son bütün bu gelişmelerde. Çocuk bir... sesinde mi? Çocuk... Göremedi. Hı? Göremedim. Bir son paragrafını görebilir miyim? Oğlum? Elbette. O çok. Güzeldi. Ee, yani başarılı olmak için çalışanlarını her konuda eğitir ve çağımızın tüm teknolojilerini en iyi şekilde kullanır diye bitiyordu. Ee, sürekli dönen bir çark gibi kesintisi sürdürür Millisliği İbarat Teşkilatı ve tanıtımın sonunda çocuklara hitaben... Memleketin, ülkenin ve teşkilatın çocukların sevgisine ve desteğine ihtiyaç du duyduğu vurgusu yapılıyordu. Bu senin gözünden kaçmış olamaz. Şimdi bu ihtiyacı... Bazen bu kaçıyor gözümden ya itiraf edeyim. Belki de şey, benimkisi de bir artık e, normalleşme sürecidir. Normalleştirme sürecidir. E, i̇lginç gelmesi gereken şeyler dökülüyor. Araya kaynıyor. Yani bütün bu olayları bir de çocukların gözüyle orada son açıdan yeni propaganda. 23 şey... Nisan'da o zaman yaşı küçük bir arkadaşımız oturtuz bu koltuklara. O gözden bakarız. Olur mu? Evet. Ve miti anlattırırız. Mesela. Evet. Peki bir de çok ilginç bir normalleşme süreciyle ilgili tuhaf bir hikaye var. Independent gazetesinin bugün. Ta, neredeyse bir sayfalık bir yazı var. Patrick Coburn çok önemli muhabirlerinden Orta Doğu muhabirlerinden biri Patrick O'Brien'in bir yazısının başlığı ee, şey yani 12 Eylül döneminde e, hayat e, hayattaki mevcut darbeci generalleri yani Evren ve Tahsin Şahin kayığı dava eden Doğan Eşliğin hikayesi var. Bu tabi oldukça ilginç. Çünkü niye dava etti? Cezaevinde işkencici idem diyor. Ve işkencecilik yapmak hayatımı mahvetti diyor. Bu da herhalde ender açılan davalardan bir, Hiç beklenmedik şeylerden biriydi ama çok ilginç yani. Doğan Eşliğin hikayesi. Ee, Ankara'nın Mamak cezaevinde yaptığı işkencelerin kendisini insanlıktan çıkarıp bir canavara dönüştürdüğünü ve bütün hayatını mahvettiğini söylemiş. Coburn diyor ki 12 Eylül 1980 darbesi sırasında yapılan işkenceyle ilgili mağduru ya da mağdur yakınlarının açtığı binlerce dava var. Eşliğin davası bu davalar arasında farklı diyor tabii. Hakikaten de çok farklı. Psikiyatrik tedavi görüyormuş ve yaşadığı travmalar nedeniyle hiç evlenememiş. İşkence gördüğü için değil, işkence yapmaya zorlandığı için dava açıyor. Bu da çok Ender rastlanan olaylardan biri olsa gerek. Önemli aynı zamanda. 12 Eylül'de askere alınmış. 12 Eylül döneminde Mamak cezaevinde görevlendirilmiş ve kendisine işkence yapma eğitimi verilmiş. İşkence yapma eğitimi almış. Böyle bir eğitimimizde var. Evet, var. Resmi program mesleki yeterliliklerin e karşılıklı tanınması seviyesinde bir şey var mı bilmiyorum karşılığı var mı bilmiyorum ama. Uluslararası olarak tanınıyor. O zamanlar tabii internet yoktu. web sitesi falan yoksa çocuklara diye, yönelik de bu eğitimin ne kadar tesi, sevin, sevindirici, güzel bir şey olduğunu da anlatırlardı belki. Işkence eğitimi mi çocuklara evet. yönelik diyorsunuz. Evet. Ee, evet. Doğru. Ve yani çünkü Uluslararası Af Örgütü'nün hesabına göre 250 bin kişi bu tezgahtan geçmiş. Yani 250 bin insan aralarında gençler çocuklar kadınlar ve yaşlılar da var Türkiye'deki insan hakları kuruluşları ise bunun çok daha fazlası ya yani iki ya da üç katı olduğunu Coburn'de şey diyor insan hakları kuruluşlarının elektrik verme falaka kollardan bacaklardan asma işte Filistin askısı deniyor tazcikli su sıkma 37 çeşit işkence yöntemi sıralanıyormuş Coburn anlatıyor ...ve darbenin üzerinden 30 yıl geçtikten sonra... ...bugün işkencecilerin artık yaptıklarını kabul etmeye başladıklarını... ...ama baskı altında işkence yaptıklarını, savunduklarını belirtiyor ki... ...bunu da söylemiştik işte... ...ünlü nazilerin yargılandığı Nürnberg e, Mahkemesi'nde... E, ...şey yapılacak... E, ...yapılmıştı... E, ...bu... Yani Emir, Emir altında bunun geçerli olmayacağı şüphesiz ki emre itaatsizlik etmek zorunluluğu Bunu çıkıyor. Bunun dünyada görüyoruz örneğin Mısır'da e, ayaklanmalar sürerken e, patır kütür mübarek yönetimi milletin üstüne göze artıcı bomba atarken e, ülkede biten stolonun yenileme çalışmaları sırasında gözyaşı artıcı bomba stolonun yenileme çalışmaları sırasında yurt dışından gelen e, gözyaşı artıcı gaz konteynerlerini Konşimento'nun imzalamayı reddeden günlük görevlileri vardı. Onlar da mesela evet. bu kapsamda yani biz ne yapalım görevimiz diyebilirdi ama beş kişi üst üste reddetmişti. Ee, yani daha ağır konularda işkence, adam öldürme vesaire gibi konularda da uygulanması beklenebilir aslında. Tabii burada Uygulanmadığı ya. yerde de eğer e, yarın öbür gün bir soruşturmanın konusu olduğunda ne yapayım emir aldım denmemesi. Evet yani durumu anlayışla olursak, da karşılamamız da En azından o beklenmesine. Tabii. Yani şu var yalnız tabii yani er olarak askere alınıyor yani işkence yapmaması e, ancak yüksek cesaret gerektiriyor. Hele 12 Eylül şartlarında tabii bunun da dikkate alınmıyor. durum alınıyor. anlayışla tabii ki karşılanabilir ama daha sonra ben... Yani iş bir soruşturma boyutuna geldiği zaman bunun savunma olarak öne çıkartılması. Evet, aynen öyle. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Zaten mesela gene darbe döneminde askerliğini Mamak cezaevinde yapmış bir başka Er'le konuşmuş Coburn. Çok ayrıntılı bir yazı bu. Yani röportaj sayılabilir. Kamil Altıman diye birisiyle birçok kişi gençler, entelektüel ve yazarlar hapse atıldı. Ben ve arkadaşlarım Emirleri yerine getirdik ama hiçbir zaman işkenceyi savunmadık diyormuş. İşkence mağduru Yaşar Yıldırım da mesela şunu anlatmış Coburn'e. Mamak cezaevi müdürü tutuklulara 45 dakika boyunca köpekleri saldırttı demiş. Yani en çok rahatsız olduğu şeyinse cezaevi müdürünün işkence emrini verdiği sırada çayını yudumlamaya devam etmesiymiş. Tipik aslında son derece. Aklıma direkt neydi? Cool Hand Luke film geldi? ...burada bir iletişim problemimiz var... ...diye diye. Evet. Yani çok tipik... Çok böyle söyleyebiliriz. sakin. Yani... ...Coburn'e göre işkence mağdurlarının... ...ve faillerinin birçoğu hala... ...hayatta ve... ...geçmiş baskının anıları... ...çağdaş siyasete korku ve nefret... ...aşılamaya devam ediyor. Aynı şeyi Avrupa... ...İnsan Hakları Komiseri... ...Thomas Hammarberg ile yaptığımız... ...mülakatta da kendisi de söylemiştir... ...yani bunu tolere etmek... ...ve affa sokmak... ...ya da dokunulmazlık... ...bağışıklık sağlamak... E, ...kesinlikle bu atmosferi... E, ...zehirleyeceği için... ...öncelikle çok kabul edilemezdir... ...diyordu ve mutlaka yargılanması... ...ve cezalandırılmasının istenmesi... ...yaşları... ...ve üzerinden geçen zaman... ...ne kadar uzun olursa olsun... ...yaşları ne kadar çok olursa olsun... Ve Coburn şöyle bitiriyor yazısını Murat Belgeden de Türkiye'de beşinci bir darbeyi engelleyecek bir muhalefetin olmadığını söylediğini de aktarmış Coburn ama Belge ordunun mevcut durumda darbe yapacak bir örgütlenmeye sahip olup olmadığı konusunda şüphe duyuyor demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 3 dönemdir üst üste seçim kazanmasına rağmen güvenlik ve yargı bürokrasisinin iktidarı hala bırakmadığına inanan pek çok kişi olduğunu da söylüyor. İyi bir gözlem yapmış Coburn. Bunun en bariz örneğinin Hrant Dink davasında karşı yönde delillere rağmen cinayetin birkaç gencin işi olduğu ve devlet görevlilerinin dahli olmadığına karar verilmesi olduğunu ifade etmiş ve bugün de 99 gazeteci, 500 öğrenci ve 3000 Kürt siyasetçi cezaevinde diyor. %60'ı Kürt olan 90, 99 gazeteci ve devlet baskı aygıtı hiçbir zaman dağıtılmadı ve hala canlı olduğunun da işaretlerini belirtiyor. Evet, bitirebiliyoruz bu noktada. Siyasiya bendin ...bir şarkısı yeni çıktı... Ee, ...Örgütlendik... ...Biz Korkmuyoruz... ...Silsileniz'den... ...başlığını taşıyor... ...zaman zaman... ...müziklerine yer verdiğimiz... ...kendileriyle söyleşilerde gerçekleştirdiğimiz... ...ilginç bir topluluk siyasiye... ...ben şimdi onu dinliyoruz... ...hepinize günaydın... ...günaydın... günaydın. günaydın. Anladım. Çok çeşitli intikamlar alıyorsun. Kaybedenler, kaybolanlar, kaybedilenler yaratıyorsun. Kaybedenler, kaybolanlar, kaybedilenler yaratıyorsun. casterin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.